Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Amma ba'du. Evet. Şimdi bugünkü dersimizde inşallah geçen derslerimizde öğrendiğimiz vela ve bera hukukuyla alakalı bunların gerekleri nelerdir? Yani bizim itikadımızın esaslarındandır vela ve vela dediğimizde vela neyi gerektirir? Yani vela bizim itikadımızdandır. Kim bizim velimizdir? Allah, Resulü ve Müminler. Öyle mi? Peki bu Allah ve Rasulü ve Müminleri veli edinmemiz bize neyi gerektirir? Hakeza kim bizim düşmanımızdır? Müşrikler, kafirler, mürtetler vesaire. Güzel. Peki bizim bunları kendimize düşman edinmemiz neyi gerektirir? Yani biz bunları düşman edindik. Ne yapmamız gerekiyor? Bu beranın, bu muadanın gerekleri, muktedayatı nelerdir? Bugünkü dersimizde Allah izin verirse bu konuyu işleyeceğiz. Evet. Ve ehlü sünneti vel cemaati, ehli sünnet ve'l cemaat يرون أن الموالاة في أن الموالاة فِي, في الله لها مقتضيات وحقوق يجب أن يؤديها المسلم حتى يَكْمُلَ مِنَ الكفر منها. Yarauna, görürler en el muwalata muwalat dostluk fillahi Allah'ta dostluk leha onun için vardır muhtedayatu bazı gerekler vardır yani onun bazı gerektirdiği şeyler vardır ve hukukun, ve haklar vardır hukuk vardır yecibu vaciptir en yuaddiha el muslimu Müslümanın onu eda etmesi vaciptir hatta yekmule islamuhu ve imanuhu taki imanu ve İslamı kemale ersin ve yengu min al fi shiraki al-kufri wa kufri dishmaktan da kurtulsun. Minha onlardan biri nedir? El hicratu min biladil kufri ila bilad muslimin. El hicrate hicret. Ne hicretidir? Min biladil kufri ila biladil muslimin. Müslümanların kâfirlerin beldesinden müslümanların beldesine geçetmesidir. Ve yustasna min zalika bundan istisna edilir. El mustazaf ve men la yastadi'u al-hijrete li asbab olan ve bazı şer'i sebeplerden dolayı hicret etmeye güç yetiremeyenler ise bundan nedirler hicret etmeye güç yetiremeyenler ise bundan üstesini alırlar şimdi Demek ki bir insan ben Allah ve rasurünü dost edindim onlar benim dostumdur dediği zaman bunun birinci gereği nedir bu velanın birinci gereği kişinin kafirleri ve kafirlerin beldesini terk edip Müslümanlara ve Müslümanların bellesine hicret etmesidir. Öyle değil mi? Hicret nedir? Hicret kelime olarak Hicret kelime olarak Terk demektir. Hicretin kelime manası Terk demektir. Öyle değil mi? Şer'i olarak hicret dediğimiz zaman ise Geniş manası vardır Bir de dar manası vardır. Geniş manası nedir? Geniş manası Geniş manası Allah'ın razı olmadığı herhangi bir şeyi terk edip Allah'ın razı olduğu bir şeye gitmektir. Geniş manası budur. Hicret, Allah'ın razı olmadığı herhangi bir yeri, herhangi bir şeyi terk edip Allah'ın razı olduğu herhangi bir yere gitmektir. Veya herhangi bir şeye gitmektir. Bu hicretin geniş manasıdır. Dar manası nedir? Yani özellikle şer'i kitaplarda ıtlak edildiği zaman, hicret kelimesi geçtiği zaman bizim anlamamız gereken nedir? Genel olarak kullanımı ise el intikalu min beldül küfr ila beldül İslam. Küfür beldesinden İslam beldesine intikal etmektir. Küfür beldesinden İslam beldesine intikal etmektir. Ama Şer'i manası bundan nedir? Asıl olarak şer'i manası bundan çok daha geniştir. Yani mesela Resulullah ne diyor? El muhaciru Muhacir Yani hicret eden Men hacera Men neha Allah Ma neha anhu Muhacir Allah'ın nehy ettiklerini terk edendir. Resulullah buna da muhacir diyor. Öyle değil mi? Hicretin kısımları vardır. Mesela bazen hicret Küfür beldesinden küfür beldesine de yapılır. Yani özellikle Mesela sahabenin Mekke'deyken Habeşistan Mekke'den Habeşistan'a hicret etmesi. Mekke'de küfür diyarıydı, Habeşistan'da küfür diyarıydı öyle mi? Sahabe bir küfür diyarını terk edip ikinci bir küfür diyarına gitti. Neden? Çünkü o ikinci küfür diyarında dinlerini daha güzel, dinlerini daha rahat yaşayacaklarını bildikleri için. Bu da nedir? Bu da hicretin mesela alimler demişler ki selefe sövülen bir beldede ikamet etmek kesinlikle caiz değildir. Öyle mi? Yani haramların işlendiği bir beldeden haramların işlenmediği bir beldeye gitmek de bunun da ismi hicrettir. Ama hicretin e, genelde mesela kitaplarda hicret dendiği zaman kast edilen şey nedir? Yani مِنْ بَلَدِ الْكُفْرِ اِلٰى بَلَدٍ İslam'dır. Küfür beldesinden İslam beldesine ne yapmaktır? Hicret etmektir. Evet. Şimdi hicret meselesi Allah ve Resulünün farz kılmış olduğu bir meseledir. Tafsilatı nedir? Tafsilatı ise şudur. Resulullah Aleyhissenetu ve döneminde insanlar iman ettim dedikten sonra imanlarının en belirgin alameti yani Allah ve Resulü'ne olan dostluklarının en belirgin alameti kafirleri ve küfür beldesini terk edip Müslümanlara ve Müslümanlara Müslümanlara ve Müslümanların beldesine katılmaktı. Öyle mi? Tabii bu ne zaman oluştu? Peygamberimizin kendisi bizzat Hicret hicret edip İslam beldesini oluşturduktan sonra oluştu. Öyle mi? Onun öncesinde yani Resulullah vesselam kendisi Mekke'deyken henüz hicret etmeye müsait bir yeri yokken neydi mesela kendisine gelenlere ne diyordu? Gidin siz gene memleketinize yani onları yine küfür memleketine geri gönderiyordu. Orada bizim zuhur etmemizi bekleyin. Yani bizim ismimiz duyulduğunda, kuvvetimiz ifşa olduğunda o zaman tekrardan gelin diyordu Resulullah. Çünkü Resulullah Mekke'de kendini ve ashabını koruması dahi ne değildi? Mümkün değildi. E böyleyken başka insanları alıp koruması, başka insanları şey etmesi, himaye etmesi ne olamazdı? Tabii ki mümkün olamazdı. Bundan dolayı Resulullah vesselam kendisi hicret etmeyinceye kadar kimseye hicreti yapmamıştır? Mekke'ye hicret etmelerini emretmemiştir. Öyleyse bir hicretten söz edebilmemiz için önce bir İslam beldesinin olması lazım. İslam beldesi nedir? İslam beldesi İslam kelimesinin kendisinde yüce olduğu yani İslam ahkamına boyun eğmiş olan memlekettir. İslam beldesi İslam ahkamına boyun eğmiş olan memlekettir. Küfür beldesinin tanımı nedir? Küfür beldesi ise Allah azze ve celle'nin hükümleriyle hükmetmeyen her belde küfür beldesidir. Velev halkının birçoğu kendini İslam'a nispet etse veyahut da hakikaten Müslüman olsa bile. Öyleyse bizim hicret dediğimiz bu yani velanın fiili ispatı olan Aynı zamanda beranın da yani kafirlerden beri olmanın da fiili ispatı olan bu e, kavramın bundan söz edebilmemiz için öncelikle bize ne lazımdır? Öncelikle bize bir İslam devleti lazımdır. İslam devleti kurulduktan sonra küfür beldesinde yaşayan Müslümanların durumları nedir? Durumları farklı farklıdır. Küfür beldesinde yaşayıp da küfür beldesinde yaşayıp da dinini Izhar edemeyen her insanın üzerine hicret etmek vaciptir. Küfür beldesinde yaşayıp da dinini izhar edemeyen her insanın üzerine İslam beldesine hicret etmek vaciptir. Burada sormamız gereken soru nedir? Dinini izhar etmek ne demektir? Öyle değil mi? Yani burada asıl soru budur. Ne yapınca insan dinini izhar etmiş oluyor? ne yapınca dinini ızhar etmiş olamıyor. Bir insan eğer dini beraetini müşriklerden beri olduğunu açık bir şekilde ilan edebiliyorsa bu dinini ızhar edebiliyor demektir. Yoksa namaz kılmak, sekat vermek, ondan sonra kendi dini şiarlarını yaşamak bu değildir dinini ızhar etmek. Yani bugün bazı insanların yanlış anladığı gibi bu dinini ızhar etmek değildir. Çünkü zaten Resulullah ve ashabı bunu yapmış olsaydı Mekkeli müşriklerin onlarla bir alıp veremediği yoktu. Dini ızhar etmek demek, senin kendinin hak üzeri olduğunu, beraber içinde yaşamış olduğun o müşriklerin veya o topluluğun batıl üzere olduğunu, onların müşrik olduğunu ızhar edebilmendir. Dini ızhar edebilmek nedir? Dini ızhar edebilmek budur. Bunu yapamayan bir insan, her ne kadar dini bazı vecibelerini yerine getirse bile, bu insan İslam nazarında nedir? Bu insan İslam nazarında dinini ızhar edemeyen, insan demektir. Ve bunun üzerine hicret etmesi nedir? Bunun üzerine hicret etmesi de vaciptir. Ne olarak? Allah'ın emri olarak ve Allah'a ve Müslümanlara, Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara velasını ispat olarak. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ kuntum ظَالِم۪ي أَنفُسِهِمْ قَالُوا ف۪يمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَف۪ينَ ف۪ي الْأَرْضِ قَالُوا أَ أُولَٰئِكَ مَأْوَٰهُمْ ve وَسَاءَتْ مَصِيرًا Melekler kendilerine zulmedenlerin canlarını aldıklarında siz yeryüzünde ne işteydiniz derler. Onlar biz yeryüzünde mustaz'af idik derler. Allah'ın arzı geniş değil miydi hicret etseydiniz ya derler meleklerde. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Onlar orası ne kötü varış yeridir. Kimdi bunlar? Bunlar dinini ızhar edemeyen, müşriklerin dinde kendilerini fitneye düşürdüğü insanlardı ve buna rağmen de ne yapmayanlar, buna rağmen de hicret etmeyen insanlardı. Ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bu gibi e, e, Müslümanlar kendisine geldiği zaman ne diyordu? Geçen derslerimizde de zikrettik hadisi. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadis-i şerifte diyordu ki: "İnna <gülüyor> Allah helaye yakbalu min müşrikin amelen ba'dama esleme ev yufariq el müşikin ila Allah zevceller bir müşrik Müslüman olduktan sonra müşrikleri terk edip Müslümanlara katılmadığı müddetçe Allahu Teala ondan ne yapmaz? Ondan hiçbir ameli kabul etmez. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki: "Ene beriun min kulli muslimin aqama beyne zahrani'l müşikin." Ben müşriklerin arasında ikamet eden her bir Müslümandan beriyim." diyordu Aleyhisselatü vesselam. Öyle değil mi? Ben müşriklerin arasında ikame eden her bir Müslümandan beriyim. Dinini izhar edemediği halde müşriklerin kendini dinde fitneye düşürmesinden korunamadığı halde müşriklerin içerisinde kalan, müşriklerin içerisinde yaşayan insan İslam'da çok şiddetli tehditlere maruz kalmıştır. Yani hem okumuş olduğumuz Nisa suresindeki ayet hem de e, zikretmiş olduğumuz hadisler. Tabi bu nedir? Dinini ızhar edemese bile bu durumdan müstesna olan Müslümanlar da vardır. Dinini ızhar edemese bile bu durumdan müstesna olan Müslümanlar da vardır. Mesela biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin hemen devamında Allah azze ve celle ne diyor? İllel mustadafiine minar rijali ve nisaa'i vel vildani la yastati'una hileten ve la yahteduna sabila. Fa asallahu an ya'fu ve Yani ancak mustazaf erkekler, kadınlar, çocuklar o yol bulamayanlar bundan müstesnadır. Yani o onların varacağı yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir dedi ya. İlla bu saydığımız hükümden, tehditten, cezadan müstesna olanlar vardır. Kimdir onlar? Yol bulamayan, imkan bulamayan, mustazaf kadınlar, erkekler ve çocuklardır. Umulur ki Allah bunları affeder ve şüphesiz Allah nedir? Allah Afuvdur ve Gafurdur." diyor Allah azze ve celle. Demek ki bir insan dinini zâhir edemese de, düşmanlıklar onu dininde fitneye düşürse de ya yol bile bulamıyorsa, tek başına yolculuğa çıkamıyorsa, maddi imkanları söz konusu değilse bu insan Allah'ın rahmeti ve lütfu gereği bu tehditten müstesnadır, öyle mi? İkinci grup insan kimdir? Bunlar ise dinlerini ızhar edebilen, dinlerini ızhar etmekte problem yaşamayan Müslümanlardır. Dinlerini ızhar edebilen, dinlerini etmekten etmekte problem yaşamayan insanlardır, öyle mi? Bu insanların durumu nedir? Bu insanların durumu, bunlar için hicret etmek vaciptir şey bunlar için hicret etmek müstehaptır. Niye? Çünkü bunlar fitneye düşmüyorlar. Kimse bunları dinlerinden döndürmek gibi bir gaye içerisinde değil ve bunlar dinlerini ızhar edebiliyorlar. Müşriklerin batıllarını zikredip kendi haklılıklarını ispat edebiliyorlar. Bunlar için nedir? Bunlar için hicret etmeleri müstehaptır. Yani güzeldir. Hicret etmeleri bunlar için iyidir. Hicret etmeleri bunlar için müstehaptır. Ama hicret etmeseler de böyle bir vaide ne değildirler? Böyle bir e, tehdide muhatap değildirler. Evet, tabii dediğimiz gibi en baştan bu konuşturmuş olduğumuz konu başından asıl mesele nedir? İslam beldesinin vücududur. İslam beldesi olmadıktan sonra ne değildir? Bu saymış olduğumuz hükümler yoktur. Ama ancak ne vardır? Diyelim ki daha başka küfür beldeleri varsa ve bu küfür beldelerinde eman varsa, rahatlık varsa, Müslümanın dinini yaşayabilmesi varsa, Müslümanın ee, ehvenüşşerreyn babından iki şerden en hafifini seçme babından buralara hicret etmesi nedir? Gene gereklidir. Ne gibi mesela? Diyelim Habeşistan'a yapılan hicret gibi. Evet. Saniye ikinci olarak velanın gerektirdiği, yani ben Allah ve Resulü'nü dost edindim demenin gerektirdiği nedir? El-indimamu ila cemaatil muslimin. Müslüman cemaate ne yapmaktır? Müslüman cemaate katılmaktır ve adamı teferruq ve onlardan ayrılmamaktır. İyilik ve taavuni mahum alal bir ve takva üzerine onlarla beraber yardımlaşmadır. Ve emri bil ma'ruf ve nehi ve emri bil ma'ruf ve nehi anil ve emri bil ma'ruf ya ve nehi anil ne yapmaktır? Nehi anil munkar onlarla beraber yapmaktır. Şimdi zaten İslam cemaati demiş olduğumuz burada kasıt nedir? Yani özellikle itikat kitaplarında İslam cemaati işte e, Müslümanların cemaati dendiğinde kast edilen İslam devletidir değil mi? Halifedir ve halifeye biat etmiş olan, meşru halifeye biat etmiş olan Müslümanların birliğidir. Bunun olduğu yerde zaten buna biat etmek neydi? Buna biat etmek her Müslümanın üzerine şer'i sorumluluktu. Yani müminleri dost ediniyor ya, o müminlerin sorumlusu kimdir? O müminlerin sorumlusu halifedir. İşte o müminlere bağlı olduğunun, o müminlerin dostu olduğunun göstergesi de onlara yardım etmesi gereken yerde yardım edeceği, tabi olması gereken yerde tabi olacağı yani o velanın manaları vardı ya bunun göstergesi nedir? Müminlerin sorumlusu onlar adına konuşan, onlar adına karar veren halifeye biat etmektir. Bu da nedir? Müslümanların cemaatine, Müslümanların cemaatine katılmaktır. Bunun olmadığı yerlerde yani mesela bazı zamanlarda İslam cemaati yoktur. Yani Müslümanların böyle bir halifesi yoktur. O zaman böyle bir kurumu oluşturmak için çaba sarf eden, uğraşan, koşturan, davet, hicret, cihat gibi bu yolun bu yoldaki ee, bir takım gerekleri yerine getiren insanlara aynı velay göstermesi gerekir. Yani Müslüman, tamam diyelim ki bir Müslüman cemaat var, ona iştirak raketti bu güzel ama bir Müslüman cemaat yok. O zaman böyle bir Müslüman cemaati oluşturabilmek adına sorumluluğu nedir? Bu anlamda hizmet etmesidir. Malıyla, canıyla, diliyle, duasıyla elinden gelen her şeyle ne yapmasıdır? Bu durumun değişmesi için çaba sarf etmesidir. Bu da velanın nelerindendir? Velanın gereklerindendir. Ama şöyle bir soru sorulsa, dense ki mesela, yani bunun velayla ne alakası var? Hani dostluk ile Müslüman cemaate katılmanın ne alakası var? Biz diyeceğiz ki Müslüman cemaat, İslam devletidir. İslam devletinin de Müslümanın ona, ona katılmasının belirtisi, oranın halifesine ne yapmasıdır? Bi'at, etmesidir. İslam devletinin halifesine biat etmesidir. Evet. 3. üçüncü olarak en yuhibbe lil nefsi için sevdiği şeyi Müslümanlar için de istemesidir. Minel hayri lehum onlar için hayrı ve daf'i şerrin onlardan şeri defetmek ve el harsi ala muhabbatihim onların muhabbet eh, muhabbetlerinde hasıl olması onları sevmede hasıl olması ve mucalasetihim ve müşaveratihim onlarla beraber oturma yaşama ve onlarla meşvere yani istişare etme konusunda hırslı olması da nedir? Velanın göstergelerindendir. E biz dedik ki velanın, velanın yani velinin en belirgin manası neydi? Şu lugat olaraktan yani temelinde ne vardı? Hüb, öyle mi? Sevgi ve kurb. Yani yakınlık vardı, öyle mi? Şer'i olarak da hemen hemen aynıydı. Şer'i olarak temelinde ne var? Sevgi ve yardım etmek var, öyle değil mi? Yani siz Birine velanızın hem lugaten hem şer'an En güzel belirtisi O'na yakın olmanız, O'na sevgi duymanız ve O'na ne yapmanızdır? Yardım edilmesi gereken yerde O'na yardım etmenizdir. Bu zaten nedir? Bu dinin olmazsa olmazdır, dinin aslındandır. Yani kişinin Müslümanları sevmesi, Müslümanlara yardım etmek, etmesi imkan olduğu zaman onlara yakın olması, bu olmazsa olmazdır. Ha, Bunun kemale erdiği nokta neresidir? Kişinin kardeşlerini kendi gibi görmesidir. Yani o hadislerde anlatılan tek bir bina haline gelmektir, öyle mi? Tek bir ceset, tek bir bina haline gel. Bu artık sevginin, kardeşliğin, velanın, muhalatın, e, kemale erdiği noktadır. Ne diyordu Resulullah? لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Sizden biri kendi için istediğini, kardeşi için istemediği müddetçe ne yapamaz? İman etmiş yani imanı kemale ermiş olamaz. Diyordu Aleyhisselatü Vesselam. Bu zaten bir bunun bir kısmı vardır. Müminleri sevmek, onlara yakın olmak. Bu dinin olmazsa olmazıdır. Bir de bunun kemale erdiği nokta vardır. O da nedir? O da insan artık kendi için ne güzelliği istiyorsa, kardeşleri için de o güzelliği istemesi, kendi için hangi işlerden kaçınmak istiyorsa, kardeşleri için de onu istemesidir. Zaten bu da nedir? Bu da Resulullah zikrettiği مثelül müminine fî tevadihim ve terahumihim ve te'atufihim ve te'atufihim. Kemâse'l-cesedi izâ şetekâ minhu advun tadhâ'a lehu sâ'iru'l-cesdi bi's-seheri Mü'minlerin sevgide, duygusallıkta ve merhamette birbirlerine olan misali neye benzer? Bir cesede benzer diyor. Nasıl ki o cesedin bir parçası hastalandığında kalan bütün cesedin uzuvları onunla beraber uyuk, yani sabaha kadar uyuklamama veya o titreme, o sıtmayı hissediyorsa bütün ceset de onu hissediyorsa müminlerin durumu da aynı nedir? Müminlerin durumu da böyledir. Yani sizin dişiniz ağrıyor diye dişiniz ağardığında gözleriniz uyuyamıyor. Öyle değil mi? Hani diş ağrıyor, dişin benimle bir alakası yok diyemiyor. Bir beden olduğunuz için bedendeki en ufak bir sıkıntı bütün bedene ne yapıyor? Tesir ediyor. İşte müminlerin de velada, dostlukta kemale erdiği nokta burasıdır işte. Bir ceset gibi bir kendi nefsi gibi yani kendinden ayrı görmemesidir insanın müslümanları. Rabi'an 3'ün 4'üncüsü: Ademu tecessusi aleyhim ev nakli akhbarihim ve asarihim ila Onlara tecessüs etmemek, onların haberlerini, sırlarını düşmanlarına aktarmamaktır. Ve kefful adaa anhum ve onlardan onlara şeyden, onlara eziyet vermekten el çekmektir. Ve islahu zati ve onların aralarını ıslah etmektir. Bu da nedir? Bu da velanın, bu da velanın gereklerindendir. Nedir? Tecessüs etmemek. Tecessüs ne demektir? Tecessüs insanın başkalarının ayıplarını araştırması demektir. Tecessüs bir insanın başkalarının ayıplarını araştırması demektir. Ve bu İslam dininde haram kılınmıştır. Ya eyühellezîne âmenû tenebû kesîran minezzann, inne ba'dezzanni ismun ve lâ tecezzesû. Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı da günahtır. Ve lâ tecezzesû, birbirlerinizin ayıplarını araştırmayın. Tecessüs etmeyiniz diyor. Aleyhisselatu vesselam iyyakum kum, zanna fe inez-zann ekzebu'l-hadîs. Amanha zandan kaçının diyor. Çünkü zan çünkü zan ee, sözün en yalan olanıdır. وَلَا تَجَسَّسُوا Ve birbirlerinizin ayıplarını ne yapmayın? Birbirlerinizin ayıbını araştırmayın. Bu, tecessüsün Müslümanlar arasında olan kısmıdır. Yani Müslümanın, diğer bir Müslüman kardeşinin ayıbını araştırması, bu ayıbını ifşa etmesi bu nedir? Bu İslam tarafından yasaklanmıştır. Neden? Çünkü bu vela dostluk, kardeşlik şeyle, mefhumuyla Hiçbir şekilde bağdaşmaz. İnsan hiç sevdiği bir insana ayıbını araştırır mı? İnsan hiç sevdiği bir insana ayıbını ifşa edip onu insanların gözünde kötü bir duruma düşürür mü? İnsan hiç sevdiği bir insana hoşnut olmadığı bir şey yapar mı? Yapmaz. Çünkü e, o zaman siz eğer bunu yapıyorsanız demek ki sizin buna karşı sevginizde, sizin buna karşı dostluğunuzda ne vardır? Bir problem vardır. Bu da o ancak sizin dostunuz Allah Rasulü ve Müminlerdir. Ayeti ile ne olmaz? Ayeti ile bağdaşmaz. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki Müslümanların sırlarını götürüp bir başkalarına aktarmak yani Müslümanların ayıplarını araştırıp bunu götürüp başkalarına aktarmak bu ne değildir? Bu velala bağdaşmayan bir durumdur. Bir de ne vardır? Bir de Müslümanların sırlarını düşmanlarına aktarmak vardır. Bir de Müslümanların sırlarını götürüp kime aktarmak vardır? Götürüp Müslümanların düşmanlarına aktarmak vardır. Öyle mi? Bu da iki kısımdır. Bu tecessüs, bu iki kısımdır. Bir, bir Müslümanın gerçekten Allah ve Rasulüne iman etmekle beraber yani Müslümanların safında yer alıyor örneğin. Ama herhangi bir e, dünyevi maksattan dolayı sürekli olmamak kaydıyla Müslümanların bir sırrını götürüp düşmanlarına aktarıyor mesela. Müslümanların sırrını götürüp düşmanlarına aktarıyor. Bir bu vardır. Bir de ne vardır? Kişinin aslen kafirlerle ittifak edip sonra da Müslümanlardan görünüyormuşçasına görünüp Müslümanların sırlarını götürüp Müslümanlara, kafirlere aktarmak vardır. İkisi birbirinden farklıdır. Öyle değil mi? Birincisi Hatip İbni Balta Balta'nın yaptığı gibidir. Hatib İbni Ebi Balta Resul Resulullah'ın Bedir'e katılan sahabelerindendir. Resulullah'ın ilk günden beri yanındadır. Müminlerin safında müminleri dost edilmiş ve velasını Müslümanlardan yana koymuştur. Öyle mi? Ama Mekke'nin fethi geldiği gün, onun Mekke'de hiçbir akrabası olmadığı için hani müşriklere Resulullah'ın onlara saldırdığını haber vereyim de bari akrabalarıma zarar vermesinler düşüncesiyle müşriklere ne yapmıştır? Müşriklere haber vermiştir. Bu tecessüs yani bu şekil olan bir tecessüs bu nedir? Bu İslam alimlerinin üzerinde ihtilaf ettiği tecessüstür cumhur ulema bunun öldürülmemesi gerektiğini söylemiştir ama tazir uygulanması gerektiğini söylemiştir. Neden? Hatip i̇bn bir Ebi kısasını kıssasını delil almışlar. Hatip İbn-i Ebi Balta'nın kıssası neydi? O Mekke'nin fethi gününde böyle bir kağıda ey Mekkeliler kendinize dikkat edin. Resulullah sel gibi bir orduyla sizin üzerinize geliyor. Vallahi tek başına da gelseydi Allah onu size karşı muzaffer kılardı gibi aslında biraz tecessüsten ziyade tehdit mahiyetinde bir mektup yolluyor. Allah bunu Vesselam'a bildirince o da Ali ve Zübeyr'i çağırıp gidin falan yerdeki kadını durdurun ondan mektubu alın. Ali ve Zübeyr kadına ulaşıyorlar bize o mektubu ver diyorlar. Kadın diyorlar benim üzerimde bir mektup yoktur. Vallahi diyor Resulullah bize hiçbir zaman yalan söylemedi. Sen o mektubu çıkarmazsan biz seni anneden doğma soyacağız ve senden o mektubu yine alacağız. O kadın da saç örgüsünün arasından çıkarıp veriyor. O da alıp Mekkü'ye Resulullah getirinde Resulullah hatibi çağırın bana diyor. Hatip geliyor benim emrimde acele etmeye Allah'ın Resulü diyor. Vallahi ma faaltuhu kufran ve la razan bil kufri ve Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki ben onu küfre girmek, ne küfre rıza göstermek ne de irtidat etmek için yapmadım diyor. Hazreti Ömer diyor ki bırak şu münafığın kafasına vurayım ey Allah'ın Resulü. Çöpesiz ki o dinden döndü. O Allah'a ve Rasulüne hainlik etti ve o sana vermiş olduğu ahdi, yemini ve sözü bozdu diyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, dur ey Ömer, umulur ki Allah ne biliyorsun sen? Allah Bedir ehline demiştir ki, siz dilediğinizi yapın, ben sizi affettim demiştir. Bu bir tecessüstür. Bu kısaya dayanarak, alimler iki kısma ayrılmıştır. Cumhur ulema demiştir ki, bu şekil bir tecessüs yapan adam öldürülmez. Çünkü Resulullah Hatıb ibn Öldürmemiştir. Bazı alimler ise demişlerdir ki İmam Malik gibi Hayır, bu tip insanlar öldürülür. Çünkü orada zikredilen şey özel bir illettir. Yani bedri olmaktır. Ve bedri olunmasından dolayı da Ne yapılır? Bedri olunmasından dolayı da ee, O Hatıb ibn bir Ebi öldürülmemiştir. Ama şey öldürülebilir. E, bu şekilde e, olan bir insan öldürülebilir. Bu da nedir? Bu şekil bir tecessüstür. İkinci bir tecessüs şekli vardır. Günümüzde ortaya çıkan bir tecessüs. O da nedir? Ee, onda niye bu ayrımı zikrettim? Çünkü insanlar bu ikisini birbirine karıştırıyorlar. Çünkü insanlar bu ikisini birbirine karıştırıyorlar. Adam polis. Anayasal düzeni kendi işte efendim varlığıyla, silahıyla, diliyle koruyor. Adam asker, subay, binbaşı. Anayasal düzeni koruyor adam. Küfre girmemesine de neyi delil alıyor birileri? Küfre girmemesine Allah'ın basiretini iki vahiy olan kitap ve sünnetten kör etmiş olduğu bazıları Hatib İbn-i Ebi Balta'ya yeryüzünün en necis kıyasını yaparak bu tip insanlara Hatib İbn-i Ebi Balta'ya kıyas ediyorlar ve bunların Müslüman olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde günümüzde var olan tecessüs ise adam ta ilk günden beri bir söz vermiştir. Onlarla beraber olmuştur onların safında ve ordusunda yer almıştır. Onlarla beraber İslam'a ve Müslümanlara vurulan bütün darbelerin içinde yer almıştır. Sadece içindeki mistik duyguları tatmin etmek için ben Müslümanım diyor ve birileri de onun bu sözüne onu Müslüman yapıyorlar. Böyle bir kıyas, bu ikisini birbirine kıyas etmek gibi yeryüzünde daha necis, yeryüzünde daha akılsızca yapılmış olan bir kıyas göremezsiniz bir kıyas ne yapamazsınız kesinlikle ve kesinlikle göremezsiniz. Bu kafirleri dost edinen bir adamdır. İlk günden beri onlarla, onların yanında yer alan adamdır. Müminlerin safını bırakıp kafirlerin safına katılan bir adamdır. Bununla hatibe nasıl birbirine kıyas edeceksiniz? Ki konu hakkındaki hatibin işte tevrili vardır vesaire işte hatibin yaptığı küfür müdür değil midir? Bu ihtilafa hiç girmeden bunu söylüyorum. Böyle bir kıyas olamaz. Yani bu durumda olan insanların hali nedir? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Kim sizden onları dost edinirse o da onlardandır. Onlarla beraber sabahlayan, onlarla beraber geceleyen, rızkını onlardan temin eden, onların safında yer alan A'dan Z'ye her konuda gelip Müslümanların sırrını götürüp onlara aktaran, Müslümanlara yapılan her türlü baskı, zulüm operasyonda onların safında yer alan bir adamla Hatip gibi ilk gününden Allah Rasûlü'nün yanında yer alan her türlü konuda küfürle mücadele eden, sadece bir meselede o da saf değiştirmeden, yani Rasulullah Sallallahu Aleyhi safını değiştirmeden o safta kalıp bir haberi karşı tarafa iletmek, bu ikisini birbirine kıyas etmek nedir? Bu ikisini birbirine kıyas etmek, buna işte kıyas me farık işte kıyas me nas falan deme hiç gerek yok, çünkü bu kıyas babına bile girmez, yapılmış en neciz. E, ameliyedir. Ondan dolayı bu ikinci sınıfta olan insanlar onların safında onların zümresinde yer alan onları dost edinmiş olan insanlardandır. Evet. Khamisen nusratul muslimine ala adaihim Müslümanlara onların düşmanlarına karşı yardımcı olmaktır. Ve adamu tekhali anhum elbette asla onları yalnız bırakmamaktır. halil usri vel yusri genişlik ve darlık, zorluk ve kolaylık anında ve şiddeti ve refahı şiddet ve rahatlık anında fi kulli ve zamani her mekan ve zamanda ve muavenetuhum bin nefsi vel mali ve'l lisani, onlara nefis mal ve dil ile yardım etmektir ve müşaraketuhum fi afrahihim ve ahzanihim onların sevinç anlarında ve hüzün anlarında onlara ne yapmaktır onlara iştirak etmektir. Bu da nedir? Bu da velanın kısımlarındandır. Bu da velanın neyindendir bu da velanın kısımlarındandır ki peygamber aleyhissalatu vesselam zaten ne diyordu peygamber aleyhissalatu vesselam diyordu ki el muslimu akhul muslim la yazlimuhu ve la yakhdhaluhun kana fi haceti ahih kanallahu fi hacetihi ve men ferrec an mu'minin kurbatan min kurabi dunya ferrecallahu anhu kurbatan min kurabi yevmi kıyame men kardeşidir ona zulmetmez onu yarı yolda bırakmaz mümin Müminin ihtiyacında olduğu müddetçe Allah Azze ve Celle de onun ihtiyacındadır. Yani kim kardeşlerin ihtiyacını gidermek için uğraşırsa Allah da onun ihtiyaçlarını giderir. Kim kardeşlerinden, dünya sıkıntılarından bir sıkıntı giderirse Allah Azze ve Celle de ondan ahiret sıkıntılarından bir sıkıntıyı ne yapar? Ahiret sıkıntılarını bir sıkıntıyı gider. Yine Peygamberimiz hadis-i şerifte ne diyordu? المسلم أخو المسلم أخواني nasiran. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onlar nedirler? Onlar iki kardeş, yardımcı olan birbirlerine iki kardeştirler diyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Unsur akhâke zâlimen ev mazlûma. Kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et. Ey Allah'ın yardım, et, mazlumken yardım etmeyi anladık da, zalimken nasıl yardım edeyim? Onu zulümden men et diyordu Resûlullah aleyhissalatu vesselam. Yani Müslüman, her halûkerde kardeşine yardım edeceği bir şey vardır ve ona yardımcı olmak nedir? Zorundadır. Ve Resulullah'ın aldığı bi'atları dikkat ederseniz, Resulullah zorlukta da darlıkta da rahatta da şiddette de kendilerine harcadıklarını Resulullah harcamaları yönünde Müslümanlardan ne alıyordu? Müslümanlardan söz alıyordu. Bu da nedir? Bu da velanın. Bu da nedir? Bu da kardeşliğin, sevginin hukukundandır. Yani biz Sadece Müslümanların yanında rahatlıkta değil, darlıkta da onların yanında olmak zorundayız. Ve Resulullah böyle söz aldı insanlardan zaten. Biz sadece sevinç anında değil, zaten sevinç anında Müslümanlarla olanlar münafıklardır. Hüzün anında onları terk eden, zorluk anında onları terk eden, sevinç anında Müslümanların yanında yer alanlar ya münafıktırlar ya da münafıklığın şubelerini kendinde barındıran, hastalıklı kalplere sahip olan insanlardırlar. Bu nedir? Bu vela anlayışıyla bağdaşmaz. Sadece 6. olarak edao huququhum min iyadati al Hasta ziyareti ziyarati haklarını eda etmek ve tiba'il cenayiz cenazelerine tabi olmak ve rufqu onlara karşı yumuşak olmak ve lini ve ve zulli onlara karşı yumuşak onlara karşı zelil yani tevazu kastında bu şekilde onlara karşı davranmak ve hafdil cenahi lehum ve onlara karşı kanatlarını germek ve dua-i dua etmek ve istiğfar-ı istiğfar etmek لهم ve selamı aleyhim onlara selam vermek ve refk bi du'afai ve refk bi du'afahim ve refk bi du'afaihim onların zayıflarına karşı yumuşak olmak ve adam gishihim fil muamalah edao min iyadati el meridi ve itiba' el cenasi bu harekeyi şey yapmış eğer vav istinafi olarak kabul etsek tamam ama atfe olarak kabul esek ve adami gışin dememiz lazım. Ve adami gışin fi'l muamale ev ekli emvarihim bil batil ve yutunlarum onları muamelede aldatmamak veya onların mallarını batıl yollarla yememek evül al beyi ala beyihim ve onların alışverişinin üzerine alışveriş yapmamak evül al hutbati ala hutbati ehihil al muslim ve nişanlanmış olan bir kardeşin nişanının üzerine nişan yapmamak ve adami hecri feuka thalasayalin 3 günden fazla onları yapmamak onu terk etmemek. Yani onu kendi haline bırakmamak. Bunlar nedir? Müslüman'ın Müslüman'ın üzerindeki haklarıdır. Bunu da hangi hadis-i şerifte söylüyor peygamberimiz? حق muslimi على muslimi سيتن ويهو تخمسن Peygamberimiz diyor Müslüman'ın Müslüman'ın üzerindeki hakkı bir rivayette altıdır diyor. Bir rivayette ise beştir diyor. Nedir Müslüman'ın Müslüman'ın üzerindeki hakkı? 1. ايادة المريد Hastalarını ne yapmak? Ziyaret etmek. Cenazelerine tabi olmak. Davet ettiğinde davetine icabet etmek. Selam, onu gördüğünde ona selam vermek veya selam verdiğine, selamına karşılık vermek ve nedir? Ve apşırdığı zaman ona ''Elhamdülillah'' dediğinde ''Yelhammukallah'' demek. Bunlar Müslümanın Müslümanın üzerindeki haklarıdır. Tabi bu ''Hakkul muslimi alel muslimi siddun'' veya ''Hamsun'''dan kasıt illaki sadece altıdır veya beştir değil. Resulullah işlerinden en önemli olan veya oturduğu toplumda en çok dikkat etmesini istediği veya halel görmüş olduğu şeyleri zikrediyor, ee, hakları zikrediyor. Yoksa Müslüman'ın Müslüman'ın üzerindeki hakkı nedir? Çoktur. Mesela bu hadis-i şerifin dışında Peygamber Vesselam ne diyor? Onlara karşı dua ve istiğfarda bulunmak. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذِينَ bil بِالْإِيمَانِ Onlardan sonra gelenler ne derler? Derler ki ey Rabbimiz, bize ve bizi imanda geçen kardeşlerimize mağfiret et. Mesela Peygamber vesselam, bir sahabesini gömdükten sonra ne diyor? Kardeş استغفروا لأخيكم فإنه الآن يزأل Kardeşiniz için istiğfarda bulunun. Günahların affedilmesini isteyin. Çünkü ona şu anda ne yapılıyor? Ona şu anda soru soruluyor, diyor mesela. Demek ki Müslümanın, Müslüman kardeşini ne yapması? Onun için istiğfarda bulunması, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Evet, yine mesela ne diyor burada? Onlara karşı e, rıfk içinde olmak, yani onları gözetmek. اَخُلَ الْمُسْلِمُ اَخُلْ مُسْلِمُ Yani bir sen nasıl kendi kardeşini gözetiyorsan, küçük kardeşine yumuşak davranıyorsan, onun o zayıflığını hani küçüktür, bazı işlerini göremez, gideremez diye düşünüp ona yardımcı oluyorsan, Müslüman kardeşine de aynısını yapmandır. Mesela nedir? Mesela onları aldatmamandır. مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا Bizi aldatan bizden değildir. Mesela nedir? La ya ayuhaleline amel la takulu amwalukum bainakum bil batil. Yani kendi mallarınızı kendi aralarınızda batıl yollarla yemeyiniz mesela. Onların mallarını batıl, rüşvet, aldatma, kandırma, faiz gibi batıl kavramına giren kavramlarla ne yapmamaktır? Y yememektir. Kardeşim bir yerde alışveriş yaptığı zaman gidip onun o alışverişinin üzerine alışveriş yapmamaktır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu nehyetmiştir. Ben işte al bunu 10 milyona bana sat, hemen gidip ben 8 vereyim bana sat mesela. Böyle bir şey yapmamandır. Kardeşin bir bayana evlilik teklifinde bulunmuşsa, o bayan da kabul etmişse, senin gidip onun üzerine o bayanı istemen veya istetmen, bunlar hepsi nedir? Bunlar kardeşlik haklarına aykırı olan şeylerdir. Ve otomatikmen kardeşlik haklarına aykırı olan her bir şey, her bir madde, Vela hukukuna da nedir? Vela hukuna da aykırıdır. Ama biz ne demiştik? Vela kısım kısımdır. Öyle mi? Bir, dinin aslından olan ve olmazsa insanı İslam dairesinin dışına çıkaran vela vardır. O da nedir? Müminlere karşı kalpte sevgi beslemek, onlara din alanında yardımcı olmak. Öyle mi? İki, vacip olan vela vardır. İşte Müslümanlara zulmetmemek, onlara haklarını yememek gibi bir de ne vardır? Bir de müstehap olan vela vardır. Yani artık velada kemale ulaşmak kardeşini kendin gibi görmek öyle mi? Bir de bu vardır. Bu da nedir? Bu da zaten olmazsa insanı belki günahkar yapabilir bunlar ama insanı İslam dairesinden çıkarmaz. Sâbi an yedinci olarak Adamu intihaki hurumatil Müslümanların hürmetlerini, haklarını çiğnememektir. Min tekfirihim tekfir ederek ve istihlal onların kanlarını helal görmek suretiyle ev aradihim veya arzlarını ve ev veya mallarını ev zulmeyin veya onlara zulmetmek ev sebbihim ve veya onlara sövmek hakaret etmek veya lanet etmek veya taddîi onların haklarını geçmek yani onların hukukuna tecavüz etmek veya suiz zan ile onlara suzan beslemek veya sukrîyet منهم onlarla alay etmek veya gıbet غيبات etmek veya وقوع في النميمة veya nemimaya düşmek yani onların sözünü laflarını taşımak birbirine veya il ifsadî beynehum veya onların aralarını ifsat etmek bunlar hepsi nedir bunlar hepsi vela la hukukuna aykırıdır neden dolayı? Çünkü peygamberimiz ne diyor? İnne dima'akum ve emwalakum, aradakum haramun aleykum. Keumukum hada, fi şehrikum hada, bazriwatada fi beladikum hada, sizin mallarınız, canlarınız, kanlarınız, azınız birbirinize haramdır. Bu gününüzün haram olduğu gibi, bu haram aylarda olduğumuz gibi, bu haram beldede olduğumuz gibi sizin üzerinize haramdır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyordu ki emretto an oqatil annas hatta yashadu an la ilaha allah ben insanlar kelime-i şahadeti söyleyene kadar yani Allah'ın birliğine şahitlik ilahlığına şahitlik ve Resulullah'ın Resulullah'a şahitlik peygamberliğine şahitlik edinceye kadar onlarla savaşmakla emir olundu. Peki sonra fe in asamu minni dima'ahum ve onu söylediklerinde mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar. Men qala la ilaha ve kafar bima yu'badu min dunillah haram maluhu ve damuhu Kim la ilaha illallah der Allah'ın dışında ibadet edilenleri de red Ederse onun malı ve canı bize ne olmuştur ha haram olmuştur diyordu peygamber Aleyhisselatu vesselam Müslüman Müslüman olmakla beraber dini, rızı, malı, canı İslam'ın koruması altındadır. Ve velâ hukukunun gereği dostluk hukukunun gereği nedir? Müslümanın bu hakları gözetmesidir. Bu nedir? haksız yere kardeşini tekfir etmemesidir. Haksız yere kardeşinin malını helal görmemesidir. Haksız yere onun arzını helal görüp onun hakkında gıybet yapmamalıdır. Onun hakkında nemime yapmamalıdır. Onu küfretmemelidir, ona hakaret etmemelidir, ona sövmemelidir. Bunlar hepsi nedir? Kardeşlik hukukunu zedeleyen, doğal olarak da velah hukukunu zedeleyen şeylerdir. Ama nedir? Bunların olması demek hani o zaman insan müminleri dost edilmediği kafir oldu demek değildir. Bunlar vacip olan ve müstehap olan velaya dahil olan şeylerdir. Öyle değil mi? Olursa güzeldir, insanın derecesini yükseltir. Olmasa insanı tehdide muhatap eder veyahut da imanını azaltır. Evet. Şimdi bu defa ki bunları tek tek <gülüyor> tafsilatına gitmememizin sebebi nedir? Çünkü konumuz bu değildir. Yani e, bunlar hepsi neyin konusudur? Zaten önümüzdeki günlerde Allah izin verirse hafta olmak üzere eee kitabımızda artık Müslümanların birbirleri üzerindeki haklara geçtiğimiz için bu konuların da tafsilatı orada gelecek. Yani bu mücmen olsun, orası mufassal olsun inşallah. Evet. Burada duralım inşallah. Yarın bu defa mu muadanın mu mu gerektirdiklerini işleyelim. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.